Recep Ayinan'ın ilk günü biri oruç tutuyor, öğlen saatlerinde de ağız dolusu kusuyor birkaç defa. E, halsiz ve takatsız kaldığı için de oruç tutmayı bırakıyor. Başka birisi de, kusan başka birisi de iftarı bekliyor. E, kimse kendi isteğiyle kusmayacağını düşündüğü için acaba e, o da kaza etmeli mi yoksa... E, tuttuğu oruç geçerli midir diye ben öyle anladım inşallah yani, öyledir kustuğu için gün ortasında orucunu bozup artık yemeye içmeye başlayan kişi zaten hanefi mezhebine göre kaza etmekle yükümlüdür o günü kaza etmesi vaciptir hanefi mezhebine göre şafi mezhebine göre ise vacip değildir yani zorunlu değildir dilerse kaza eder o bozduğu orucu evet. çünkü nafile oruçtur dilemezse kaza etmeyebilir ama en iyisi kaza etmesidir Şafii mezhebine göre de. Diğer taraftan o akşama kadar oruçluluk şeyini bozmamış olan kardeşimiz eğer e, kusarken geri yutmamışsa orucu sağlamdır. Allah kabul etsin. Ama geri yutmuş ise o, onun da bir gün kaza etmesi gerekir. Evet peki. Nafili olduğu için bir değişiklik gerekir mi hocam? Yani şu mesela Recep ayında hani farz olan bir oruç değil ya, kaza... Tamam, nafile oruçlar da bozulduğu takdirde mazeretli veya mazeretsiz hmm. bir gün kaza edilmesi gerekir. Başlandığı için. E, nafile oruçlarda kefaret yoktur. Yani iki ay falan tutma mecburiyeti yok. Ama mutlaka Hanefi mezhebine göre bir gün kaza etmek gerekiyor eğer oruç bozulursa. Evet. Mazeretli veya mazeretsiz. Ama Şafii mezhebine göre Mazeretli de olsa mazeretsiz de olsa, nafile orucu bozan kişi dilerse o bir günü kaza eder, dilemezse kaza etmez. Peki.